Baş, Yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma, özellikle buzullar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip ve buzulların erimesi dünya çapında milyonlarca insanı tehdit ediyor. Euronews'un haberine göre son 40 yıllık verileri analiz eden bilim insanları, 1980'lerde ve 90'larda küresel ısınmaya bağlı yılda yaklaşık 450 milyar ton buz kaybedildiğini ama kaybın, kar yağışıyla telafi edildiğini belirtiyor. Ancak raporda iklim değişikliğinin 2000'lerle beraber kazandığı üymenin ardından artık buzul erimesinin yılda 500 milyar tona çıktığını ve yerinin karla doldurulamaz bir noktaya ulaştığının altını çiziyor. Bir kredi derecelendirme kuruluşunun yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin yakıt işleme, enerji ve buhar üretimi, bakım güvenlik sistemleri ve atık işleme gibi nükleer santrallerin operasyonlarının her yönünü etkileyebileceğini söyledi. Derecelendirme şirketi, nükleer santrallerin büyük su kütlelerine yakınlığının, güvenli çalışmayı sağlamaya yardımcı olan tesis ekipmanlarının zarar görme riskini arttırdığını söyledi. Ayrıca ABD'nin nükleer kapasitesinin yaklaşık 37 gigawattının yüksek sel riskine maruz kalmasının beklendiğini söyledi ve 48 gigavatının ise iklim değişikliğinin neden olduğu artan ısı ve su stresine maruz kalınmasının beklendiğini belirtti. Asla kontrol edemeyeceğimiz güçleri, kontrol edebileceğimiz kibrine kapılmamamız gerekiyor. Yayınlanan bir rapora göre ölümcül ısı dalgaları, seller ve tayfunlar Asya Pasifik'te daha fazla görülmeye başlandı bu nedenle Bölge, dünyanın diğer taraflarına nazaran daha büyük bir iklim krizinin etkisi altında. Özellikle açık havada çalışan yüksek sayıda yoksul insanın bulunması en kırılgan noktalardan biri. Rapor'a göre 2050 yılına kadar iş kaybı nedeniyle yıllık gayri safi yıllık hasıla da 4,7 trilyon dolar düşüş olabilir. Rapor, sera gazı emisyonlarını kesmekte başarısız olup dünyanın 2050 yılında 2 derece ısınması senaryosu üzerinden hareketle yazıldı ki bu çok daha fazla olabilir. Bu da kıta genelinde 2,8 trilyon dolarla 4,7 trilyon dolar arasında bir kayba eşdeğer. İklim değişikliği ekonominin de sonu anlamına gelebilir. İngiltere, iklim değişikliğiyle mücadelede çevreyi iyileştirme ve ekonomiyi yeniden inşa etme çabalarının bir parçası olarak hava kalitesi, atık azaltımı, biyolojik çeşitlilik ve daha temiz su konularında yasal olarak bağlayıcı hedefler koyacağını açıkladı. Hedefler geçen yıl tanıtılan ve mevcut ve gelecekteki hükümetleri çevresel iyileştirmelere odaklanmaya zorlayacak çevre tasarısının bir parçası. Başbakan Boris Johnson, ülkenin ekonomisinin ikinci çeyrekte 5'te 1 oranında küçülmesine neden olan koronavirüs salgınından kurtulmaya çalışırken daha yeşil bir ülke inşa etme sözü vermişti, anlaşılan bunu yerine getiriyor. Çevre Gıda ve Köy İşleri Dairesi yaptığı açıklamada hava, atık, biyolojik çeşitlik ve su olmak üzere dört alanda hedeflerin belirleneceğini söyledi. Çevre Koruma Dairesi adlı yeni bir çevre gözlemcisi hükümetin hedeflere karşı kaydettiği ilerlemeyi yıllık olarak raporlayacak. İşte size uzgörülü politikalar Bravo İngiltere. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde deniz tabanına yapılan ve sualtı kameralarıyla tespit edilen metrelerce uzunluğunda beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Yalıkavak, Kavak, Güvercinlik ve Pınar Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiğinin ihbarını alan Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Kolyesi yetkilileri bahse konu alanlarda inceleme yaptı. Sualtı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlendi. İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emrak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemede bulunduğu araştırma yaptı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz yaptığı açıklamada Bodrum Belediyesi ile denizden bakış programı başlattıklarını ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini söylüyor. İlçede deniz dibinde duvarlar yapılmaya başlandığını anlatan Yılmaz bazı yerlerde mevcut duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığını gördük. Bu da böyle gidiyor. Denize yapılan bu işlemlerin Acısını çok sonra çekeceğiz. Deniz gibi dibi ölmeye başladıkça, kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. Bir an evvel yetkililerin bu konuya el atması lazım ifadelerini kullandı. Mavi Amerikan papağanın nüfusunun %15'ine ve dünyada nadir görülen kuşlara ev sahipliği yapan Brezilya'nın pantanal bölgesi günlerdir söndürülemeyen orman yangınlarının etkisi altında. Yangınların etki ettiği alanlardan biri ise 61 bin dönüm üzerine kurulu bir büyükbaş hayvan çiftliği ve kuş barınağı. Çiftliğin sahibi Ana Maria Barretto, CNN'e yaptığı açıklamada onlarca yıllık aile işimi, yıllarca doğayı korumak için yaptığım emeğimi bu şekilde kaybetmek çok üzücü ifadelerini kullandı. Yangının çiftliğin bitki örtüsünün 70'ten fazlasını yok ettiğini söyleyen Barretto, yangını eşi görülmemiş bir felaket olarak tanımlıyor. Çiftlikte 700 ile 1000 arasında mavi papağan yaşadığını söyleyen Barretto, dünyada bilinen en büyük özgür Amerikan papağanı popülasyonu dedi. Çevre koruma faaliyetleri yürüten Arara Azul Enstitüsüne göre de mavi Amerikan papağanın dünya nüfusunun 6500 civarında olduğu düşünülüyor. Enstitü başkanı Neiva Guedes yangınlardan kaçmayı başarırlarsa